Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili dinleyiciler merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz. Bu haftaki konumuz Sayın romancımız Veysel Dikmen'in yazmış olduğu son romanı Kayıp Ruhlar Cenneti. Bundan önce de biliyorsunuz... Bir önceki yayınladığı romanı Büyük Ölüler Meydanı üzerine de bir programda buluşmuştuk. Ee, Veysel abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve e, Nur Subaşı, sanatçımız Nur Subaşı abi hoş geldiniz. Efendim merhaba, hoş gördük. Yüreğindeki sevgiden beni yaratan anneme. Yaşlı gezgin, yorgun ve bitkin şekilde bir taşın üzerine oturdu. Uzun ama çok uzun bir yoldan geliyordu. Batıdan kalkmış, kutsal şehir Kudüs'e gidiyordu. Yalnızdı. Elinde asası, sırtında azık torbası, üzerinde yerlere kadar uzanan eski bir urbası vardı. Ruhu İsa'nın aşkıyla doluydu. Dünyanın cennetine inanan ruhların buluştuğu o kutsal şehre gidiyordu. Ruhunu tutkularından arındırmıştı. Dünyevi olan ne varsa hepsini elinin tersiyle bir kenara itmişti. Bu nedenle kendini bir tüy kadar hafif hissediyordu. Gönlü huzur doluydu. Yalnızca yorgundu. Taşın üzerine oturduğunda yorgun bedenini dinlenmeye bıraktı. Önünde... Yem yeşil bir vadi uzanıyordu. Etrafta kuşların cıvıltısı, arıların vızıltısı, kelebeklerin kanat çırpıntısı, kurbağaların biyaklamaları duyuluyordu. Birden yakınında bir tilki belirdi. Tilki etrafına her zaman olduğu gibi kurnaz bakışlarla değil, korku dolu gözlerle bakıyordu. Tilkinin vücudu yara bere içindeydi. Tüyleri cansızdı. Çoğu da dökülmüştü. Yaşlı gezgin hayvanı görünce şaşırdı. Yaşamında ilk kez uyuz bir tilki görüyordu. Kendi kendine söylendi. Köpeğin uyuzunu gördüm de tilkinin uyuzuna ilk kez rastlıyorum. Zavallı hayvanım Köpek gibi bakıcısı yok ki Onu iyileştirsin Kim bilir ne kadar büyük acı çekiyordur Alıp baksam Yaralarını sarsam Ama yabanidir Yanaşmaz dedi Tilki Kuşku dolu gözlerle Yüzü bembeyaz sakallarla Çevrilmiş ihtiyar gezgine Baktı Kararsız ve ürkekti. Başını çevirdi, biraz ilerideki su birikintisine doğru yöneldi. Su yerden kaynıyor, sonra değişik arklardan yayılarak akıyordu. Etrafına belli belirsiz buharlar saçıyordu. Tilki önce sudan içmeyi denedi. Su sıcak olduğu için geri çekildi. Aynı şekilde birkaç kez denedi ama yine içemedi. Sonunda içmekten vazgeçti. Karşıya doğru sıçrayıp yoluna devam etmek istedi. Gerildi, tam atladığı sırada yerdeki çamurdan ayağa kaydı ve sıcak suyun içine düştü. Yaşlı gezgin birden ayağa fırladı. Tilkiyi sıcak suyun içinden çekip çıkarmak istedi. Yaşlı gezgin suyun yanına geldiğinde yaralı tilki can haviyle çırpınıp sudan dışarıya fırladı. Biraz ileride durdu. Üzerindeki suları atmak için silkindi. O an yaşlı gezginin gözleri fal taşı gibi açıldı. Gözlerine inanamadı. Hayvanın tüyleri pırıl pırıl parlıyordu. Yaralarından eser kalmamıştı. Sanki tilki bambaşka bir hayvan olup çıkmış, üzerine ayrı bir canlılık gelmişti. Gözlerindeki korku gitmişti, yerini ırkına özgü kurnazlık almıştı. Tilki gülümseyen gözlerle yaşlı gezgine baktı ve hızla uzaklaştı. Yaşlı gezgin önce düş gördüğünü sandı ile gözlerini sıvazladı. Gördüğü düş değil, gerçekti. Tanrının bir mucizesiydi. Daha Kudüs'e gitmeden önce İsa ona gizemli elini uzatmıştı. Sevgi dolu yüreğini sanki kutsal bir ruhla doldurmuştu. Oturduğu taşın üzerinde kımıldamadan tam yedi gün, yedi gece dua etti. Gördüklerini yorumlamaya çalıştı. Olaylara binlerce anlam yükledi. Sonunda bütün olup biteni orada kalması, yerleşmesi için özel bir emir saydı. O bölgenin kutsallığına inandı. Önce kendine küçük bir kulübe yaptı. Ardından da küçük bir kilise. Buradan geçenlerin desteğiyle kilise büyüdü. Çünkü burası Avrupa'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Kudüs'e, Kudüs'ten Hindistan'a ve Çin'e uzanan İpek yolu üzerinde bulunuyordu. Kudüs'e giden Hristiyan hacılar burada konaklıyordu. Hristiyan hacıların bir kısmı yaşlı gezginle kalmayı yeğlediler. Onun ve uyuz tilkinin hikayesini dinledikçe buranın kutsallığına inandılar. Buraya büyük bir manastır inşa ettiler. Manastır zamanla din adamı yetiştiren özel bir okul haline dönüştü. Buranın adına Psikoposlar Şehri denildi. Önceleri ne siyasi gücü ne de parayı bünyesinde barındırdı. Sadece kutsal ruhların sığındığı bir şehir oldu. Roma'ya, Bizans'a direndi. Onların egemenliği karşısında Tanrı'nın ve kutsal Kudüs'ün egemenliğini tanıdı. Psikoposlar şehri kutsal ışık saçan bir şehir oldu. Bir gün Mogol istilasından kaçan bir Alevi derviş manastırın kapısını çaldı. Sığınmak istediğini söyledi. Piskopos, dervişin bu isteğini geri çevirdi. Derviş, dışarının kan gölüne döndüğünü anlattı. Diyarı Rum'un merhamete ihtiyacı olduğunu söyledi. Adaletin ve merhametin Anadolu'da ayaklar altında ezildiğini, kurtarılması gerekenin insanlık olduğunu söyledi. Ama dinletemedi. Manastırları, Hıristiyanları Moğol istilasından nasıl olsa koruyordu. Korku duymalarına gerek yoktu. Ayrıca manastırları İsa'nın çocukları için sığınma yeriydi. Ne olduğu belli olmayan dervişler için değil. Derviş, merhametin adaletten önce geldiğine inanıyordu. Ama yanılmıştı. İleride bir taşın üzerine oturdu. Reddedilmiş olmaktan dolayı üzgündü. Bu sırada yanına bir tilki geldi. Tilki, dervişin gözlerinin içine bakıyordu. Tilki, mucizevi bir şekilde konuşmaya başladı. Merhamet bağışlayıcı Tanrı'ya, adaletse adil yönetenlere gereklidir. Tanrı bağışlayıcı, yönetense adaletli olmak zorundadır. Derviş kardeş, merhamet için yanlış kapıyı çalıyorsun. Dinlerin insanlar arasında kardeşlik getirdiğine inanan saflardan olma, dedi ve uzaklaştı. Derviş, tilkinin yüzündeki şeytani gülümsemeyi, ...uzun süre unutamadı. Piskoposlar şehri de İstanbul gibi... ...Osmanlı Beyliğinin istilasına dayanamadı. diyar kutsal ruhun yerini... ...fetihçi ruh aldı. Osmanlı Beyliği... ...Kostantinopol'ün adını... ...İstanbul, Piskoposlar Şehrinin adını... ...Ayaş koydu. İdari açıdan Ankara sancağına bağladı... Ayaş o günden sonra Kaplıcalar kasabası oldu. Kayıp ruhlar cennetinin çocuklarının bedenlerini arındırmaya devam ediyor. Nur abi çok teşekkür ederiz bu sunuşunuz için. Vallahi heyecanlandım doğrusu. Hem metin çok güzel metin. Tabii sizin sunuşunuzla çok farklı da bir algılamalara götürüyor insanı. Çok teşekkür ediyorum. Aman ben teşekkür ederim. <gülüyor> Sağ olun. Ee... Son e, Nur abinin sunduğu son cümle e, romanın adı zaten e, bu cümlede geçiyor. Kayıp ruhlar cenneti sevgili dinleyiciler. Ve roman boyunca Ayaş e, adeta romanın bir kahramanı gibi. Ben doğrusu bundan önce Ayaş diye bir Ankara'ya bağlı bir yer ilçe olduğunu biliyordum. Yani duymuştum ama Ayaş'ın bu kadar tarihte önemli rol oynadığına adeta bir tarih resmi geçitin mekanı olduğunu bilmiyordum doğrusu. İsterseniz oradan başlayalım Veysel abi. Yazarımızın dilinden dinleyelim. Evet. Ayaş e, Osmanlı'nın en önemli kazalarından Anadolu Ankara Sancağına bağlı kazalarından birisi. Çünkü o dönemde diğer kazaların bu denli etkinliği yoktu. Ayaş Osmanlı'nın ilk İpek böceği yetiştirme Bursadan önce girişim yaptığı e, kazalardan birisidir ve gerçekten buranın e, İpek Yolu üzerinde olması ve e, e, Çine kadar giden e, insanların burada konaklaması ve burada e, bir alt kültürün Osmanlıyla beraber oluşan bir alt kültürün yerleşmesine neden olmuştur ve gerçekten e, ilerki dönemlerde e, gerek Osmanlı'ya gerekse Türkiye Cumhuriyeti'ne en çok okur yazar Aydın yetiştiren kasabalardan biri haline gelmiş bir bunun temeli de geçmişinin bu denli eski bir kültüre dayanmasıdır Evet Evet ...çok ilginç... ...yani çok ilginç... ...roman boyunca da... E, ...dediğim gibi... ...Ayaş... E, ...hep e, tanık olduğumuz... ...bir bölge ola geliyor... ...şimdi... E, ...Veysel abi... E, ...Nur abi'nin de katılmasını... ...bekleriz doğrusu... ...çok mutlu oluruz... ...tarih... ...tarihsel roman... E, ...tarihi altyapı... ...ya da tarihin içinden süzüp gelen sanat... ...nasıl betimlersek betimleyelim... ...bu, e, bu konuda neler düşünürsünüz... ...yani... Tarihi roman derken nasıl bir tutum izliyorsunuz? Tabii bu yazardan yazara fark gösterebilir kuşkusuz da. Mutlaka e, her yazarın bakış açısı farklıdır. E, bir kere tarihi romanın tarihi roman olması, onun herhangi bir tarihi yerde veya dönemde geçmesi onu tarihi roman yapmaz. Tarihi roman olabilmesi için altyapısının ve kahramanlarının o dönemin değer yargılarıyla, söylemleriyle, mücadeleleriyle, siyasi kavgalarıyla, dini kavgalarıyla romanın içerisinde yer alması lazım. Ben romanlarımda e, gerçek belgelere bağlı olarak bu belgeleri roman kurgusu içerisinde gerek roman kahramanlarını konuşturarak gerekse e, tasvir ederek o dönemi kendi, ...doğallığı içerisine oku, okura vermeye çalışıyorum. Yoksa e, bir takım tarihi kişilikler vererek romanı tarih roman yapma olgusu e, söz konusu olamaz. Benim anlayışımda e, bir e, belgesel roman mantığı vardır. Ve bu belgesel romanda aynı zamanda hem eğiticidir hem öğreticidir hem de dönemi gerçek belgelere bağlı olarak yansıtan bir eser olmalıdır. Evet, roman romanımızın birinci bölümü kısım bir, Celali isyanlarından Türkmenlere, Türkmenlerden Celali isyanlarına, oradan Tanzimat'a uzanan böyle çok geniş yelpazede çok müthiş bir birikim yansıtan bir roman. Yani ben ayrıca tarihsel anlamda da çok şey öğrendim. Tabii ki bunun bir demin Veysel abinin söylediği gibi roman kurgusu, sanat kurgusu içinde yapılmış olması ...bize e, olağanüstü bir algılama düzeyi yaratıyor. Yoksa e, kendisi az önce söyledikleri gibi... ...yani e, vakanüvis mantığıyla tarihsel e, olaylar... E, ...zincir zincir halkaları halinde sıralanmıyor. Zaten e, romanı yükselten, sanat değerini yükselten de zannediyorum ki... ...önce bu öğe. Evet. Bir de yani olağanüstü renkli kahramanlar var. Öyle ki sevgili dinleyiciler... yani. Olayın tarihsel kurgu içerisinde, altyapı içinde adeta sistem sis içinden süzülüp geliyor kahramanlar. Böylece o kahramanın yaşadığı önce dünyayı algılıyoruz. Sonra kahramanın hani Fransızların Voyage Enterieur dedikleri e, iç yolculuğuna gidiyoruz. Mesela e, bu karakterlerden benim çok e, hepsi çok renkli ama mesela Fa Fatma Zehra, kardeşi Hilmi Ziya efendim e, giriş üçüncü bölümde on üçüncü bölümde çok e, renkli bir şekilde betimleniyor ayrıca e, Saffet Yusuf annesi efendim yetim Saffet Yusuf yetim kalmış bir şey, e, kahrama, bir şey, bir şey. E, evet Mehmet Servet e, Mustafa Sabri Mehmet Servet değil mi Ziya'nın oğlu bir de Türkopoli mesela bu da çok ilginç bunu Çingenler büyütmüş evet. Roman'da, anlıyoruz onu yani e, Türk oğlu manasına gelen Türkopoli demişler. Ondan sonra e, orada e, Ayşe Kadın da galiba karşılaşıyor değil mi? Evet. Deli Ayşe diye tanımlıyorlar evet, onu. Evet. Böyle çok yürekli bir kadın. Yani dobra konuşan bir e, karakter. Şimdi mesela sonra Kont Abraham Komando var. Karısı. Yani e, e, Mason localarına da uzanıyor çünkü bir yanıyla da. Ve benim e, yine e, çok yakından ee, ...şey yaptığım, araştırdığım ve iki oyunumda Külhan Bey Operası ve Nihavent Longo oyunumda kahraman olarak işlediğim Ali Suavi. Çok ilginç ve çırağın baskını elbette ki doğalları. Şimdi bu kahramanlardan biraz söz edelim. Şimdi e, çok e, Nur abi'den rica edeceğiz. Oyunu şey romanın son tiyatro alışmış dilimiz hep oyun diyorum. E, son bölümünde e, çok sürprizli bir e, sayfa var. Ee, ...onu da e, takdim edeceğiz size... ...Nur abi kabul ederse... Ee, ...başında rastladığımız bir... kız çocuğunu... ...bu isyanların sırasında... ...paşa kılıçla öldürüyor çocuğu... ...biçiyor... ...ve biz orada bunu... ...aklımızda çok etkileyici bir bölüm çünkü... ...aklımız atıyor, daha ilk bölümler bu... ...fakat ilerledikten sonra... ...ve o demin dediğim sayfada... ...hakikatten ben irkildim... ...irkildim... ...yani... Çok etkileyici. Yani oralardan biraz, bu kahramanlardan ve hatta bu dediğim e, açıdan neler düşünürüz Nur abi? Şimdi e, biraz önce söylediğim gibi tarihi romanda kişilikler zaman zaman yapay bir takım e, kahramanlar üzerine kurgulanır. Ama romanın, e, kahramanını kahraman yapan onun inandırıcılığıdır. Gerçekten de bu romanda çok az sayılabilecek bir parmağın yani elinden daha az şey bir elin parmağından daha az sayıda yapay kahraman var. Ama diğerleri gerçekten dönemsel olarak yaşamışlar ve o çağa damgasını vurmuş kahramanlar. Dolayısıyla bu inandırıcılık bu altyapı da tarihsel konumları onları o kahramanları günümüze taşıyabilme olanağı veriyor. Yani onların yaşadıklarının bugün günümüz siyasi hayatında yaşadıklarımızla çok özdeş olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de o romanlar bize daha sıcak geliyor ve gerçekçi geliyor. Mesela bir Türk, Türkopoli. Evet. Türkopoli Bizansların e, ilk defa paralı asker olarak kullandığı e, Türklerin, Türkmenlerin orada Rum kızlarıyla evlenmesiyle beraber oluşturdukları bir Gücü meydana getiriyorlar Ve Bizanslar bunlara Türkopoli diyor Bu askerlere evet. İşte romandaki Türkopoli de e, Kendi ailesi yok edilmiş Baskı altında tutulmuş Öldürülmüş Ve bu insan Bir çingenenin Gözetimi altında büyümüş evet. Daha sonra e, Kendi ailesine yapılan acıları e, Zulümlerin ee, bir takım insanlara ödetmek amacıyla Anadolu'ya geliyor. Geldiği zaman e, Anadolu'nun e, Balkanlardan geldikten sonra Anadolu'nun Balkanlardan daha e, acınacak durumda olduğunu Balkanların e, göre Anadolu'nun daha dramatik bir e, altyapısı olduğunu insanların gerçek kimliklerinin ötesinde yaşamaya mahkum edildiklerini inançlarının e, üzerinin baskıyla örtüldüğünü mesela ilk tanıştığı kişi e, Ayşe Deli Ayşe olgusu evet. bir Türkmen kadınıdır ve Alevi kökenlidir ve Hacı, e, Hacı Bayram Veli'nin de yakın akrabalarından birisidir. Ama ismini e, sistem o kadar baskıya uğramıştır ki sistem adını Ayşe olarak değiştirmesine neden olmuştur ve Türkopoli'yi gördüğü zaman Ayşe gerçek kimliğine döner. Yani Anadolu'daki kimliğinin dışında onda eski geçmişini, eski Anadolu realitesini algılar ve bunun üzerine de çok sistemli bir şekilde kendi aralarında konuşurlar. Bazen okur sorar. Ayşe kadın sıradan bir Anadolu kadınıdır. Bir ...bilge gibi konuşur... Evet. ...bunun temelindeki yatan şey şudur... ...Anadolu'da bu tür insanlara çok rastlarız... ...Anadolu insanının... E, ...kadın olsun erkek olsun... ...yaşlı bir kuşak vardır... ...ve bu kuş, kuşak... ...öyle ciddi bir eğitimden geçmemiştir... ...onları eğiten... ...hayattır, sistemdir... ...baskıdır, zulümdür... Acıdır, inançlar üzerine kurulmuş e, zorbalıktır. İşte e, Ayşe Kadın böyle bir kahramandır Türkopoli ile beraber. Diğer kahramanlarım da aynı şekilde tabanı, ayakları yere basan evet. bir takım imbiklerden geçmiş, siyasi mücadeleler vermiş ve e, kendisiyle ve toplumla hesaplaşan e, kahramanlardır. Bunlar aslında bir taşın arasından, bir kaynaktan süzülen bir ince su gibidir. Sonra bu su yavaş yavaş kendi arkına bulur, büyür büyür büyür ve sonra bir anda romanın sonlarına doğru her biri başka bir e, kulvar içerisinde akmaya başlar. Mesela bunlar içerisinde kont komando ailesi. Evet. O e, daha sonra bu kont komando ailesi üzerine e, bir takım araştırmalar çıkmaya başladı. Bu çok özel bir e, araştırmaydı ve gerçekten de bu aileyle çok yakın ilişki içerisinde olan bir Yahudinin bir mason locasında verdiği konferansa bağlı olarak elime geçen küçük bir nottan ben bu aileyi tanıma şansına eriştim ve gerçekten o demin Yahudi cemaatiyle özellikle Tanzimat ve Tanzimat sonrasına e, dayanan süreç içerisinde ki Yahudi cemaatinin aynı e, Osmanlı yapısındaki gibi yenilikçi taraftarlarla e, yeniliğe karşı olan e, kişilerin kavgalarını görüyoruz. Yani ilk defa bu romanda e, Osmanlı Yahudilerinin ve özellikle İstanbul'da yaşayan Yahudilerin evet. e, yenileşme mücadelesini ve bu yenileşme içerisinde ona karşı koyan insanları görüyoruz. Aynı tanzimatlı olduğu gibi. Yenileşme mücadelesi veren e, Reşit Paşa... Fuat Paşa, Ali Paşaların karşısında e, kendilerini aydın kulvar içerisinde algılayıp, e, düzene ve sisteme karşı gelen ve her şeyi kurtuluşu anayasa üzerinde kurallan, kurgulayan bir Yeni Osmanlıları görüyoruz. Evet. işte. Yeni o Ali Suavi'de bu Yeni Osmanlılar kurgusu içerisinde ortaya çıkıyor. Evet, Siyah Paşa tabii ki Mithat evet. Paşa'dan evet. çokça söz ediliyor. Elbette ki o dönemin çok üst düzeydeki Aydınları, e, mücadeleci bir yanlar var. Namık Kemal'de var. Evet. Efendime söyleyeyim. E, Fa, Fazıl Ahmet Paşa mıydı? E, e, bunlara mektup yazan. Osmanlı'da e, iki tane önemli. Mısır Hidivli. Evet, Mısır Hidivli'ne soylan Mustafa Fazıl Paşa. O Mustafa Fazıl Paşa. Şimdi Osmanlı'da iki tane mektup vardır. Çok önemlidir bunlardan. İlk, ilk mektup Mustafa Fazıl Paşa tarafından e, Sultan... Evet. E, Abdülaziz'e yazılır e, bu mektupla birlikte Mustafa Fazıl Paşa'nın etrafında toplanan ve sisteme tepki anlamında oluşan grup yeni Osmanlıları meydana getirir evet. daha sonra e, damat Mahmut Celaleddin Paşa'nın yani Abdülhamit'in eniştesinin yani Prens Sabahattin babasının yazdığı bir mektup vardır bu mektubun Etrafında oluşan grup da Jön Türkleri meydana getirir. Yani Osmanlı tarihinde iki önemli mektup vardır. Mustafa Fazıl Paşa'nın yazdığı mektup e, sistemi eleştiren. Evet. Diğeri de e, damat Mahmut Paşa'nın yazdığı mektup. Böylece iki grup Osmanlı'da e, siyasi bir mücadeleyi başlatırlar. E, bir aydın mücadelesini başlatırlar ve bunlar gerçekten aydın mıdır o ayrı bir tartışma tabii, konusudur. Tabii, tabii, tabii. Ama bu, bu iki mektup çok önemlidir. Gerek Mustafa Fazıl Paşa'nın yazdığı mektup gerekse Mah Mahmut Paşa'nın böylece yeni Osmanlı ve Jön Türk hareketi Osmanlı'da çok büyük bir ivme kazanır. Evet hatta e, paşamız yani o mektub, mektubundan söz ettiğiniz paşa bunlar Londra'ya, Fransa'ya bu aydınlar zorunlu kaçtıkları zaman da onlara çok destek olmuştur değil mi? Evet Mustafa Fazıl Paşa aslında bu siyasi mücadeleye kendisini Mısır hedefi yapabilmek anlamında e, katılmıştır ve e, Aydınlar etrafına toplayarak hem Osmanlı Sultanı'na hem de Mısır mevcut Mısır hedefine baskı uygulamak için bu yöntemi denemiştir. Ve ilginçtir. Bu mektubu aslında Mustafa Fazıl Paşa kendisi yazmamıştır. Bu mektubu Ganeska adlı bir roman devrimciye yazdırmıştır. Bu da önemli bir olgudur. Fakat Mustafa Fazıl Paşa yeni Osmanlıları yani Namık Kemal, Ali Suavi, Ziya Paşa'ları e Fransa'ya götürdüğü zaman... Fransa 3 Napolyon'un e, diktatörlüğü altında yönetilen bir ülke evet. yani e, şeylerin aydınların baskı altında tutulduğu bir ülke de e, ülkede yeni Osmanlılar, Özgürlük aramaya gitmişlerdir. Mustafa Fazıl Paşa da özgürlük aramaya gitmiştir. Evet. Ama daha sonra Mustafa Fazıl Paşa sistemle uzlaşıp padişahla anlaştıktan sonra e, yeni Osmanlıları kendi kaderiyle Avrupa'da baş başa Başmış. bırakırıp dönmüştür. Evet tabi Fransa'da ve Londra'da da gazete yayınlar var değil mi? Ali Suhan'ın evet. şey... E, muhbir öbürün öbür, öbür gazire, hürriyet. hürriyet hürriyet onlardan da romanda evet. derinliğine söz ediliyor yani bu tarihsel evet. altyapısı anlamında. Şimdi hemen buradan kahramanlara Evet. kahramanlar iki kahramanımıza dönüp oradan e, Nur Bey'den e, istirham edeceğiz. E, demin sözünü ettiğim o e, irkilitici yani derinden sarsan insanı bir e, bölüm Nur Sayı Nursubaşı bizlere sunacak. E, Hicran Belek'te Safvet Yusuf'tan söz ediyorum. Evet. Şimdi e, Safet Yusuf aslında Yeniçeri kıyımının bir sembolü olan kişilik. Yani e, babası bir Yeniçeri, e, annesi bu Yeniçeri'ye aşık olmuş evet. ve Osmanlı'da e, bir ünlü paşanın karısı ve e, bu kadı, e, şeyden e, Yeniçeri'den e, bir çocuğu olur. Bu çocuk, bu çocuk e, simgesel olarak bir yeniçeri kıymının e, kadro uğramış çocuğudur. Yıllar sonra, yıllar sonra Osmanlı nasıl yeniçeri kıymında kendi sistemine ayak uydurmayan? veyahut kendi sistemini zorlamaya başlayan ve kendi sistemi içerisinde e, yavaş yavaş hı hı. E, küçük sermayenin orta sermayeye dönüşmesiyle başlayan bir değişimin simgesi haline gelen e, yeniçerilerden e, aynı zamanda suni devlet olgusuyla bektaşı olan bu yeniçerilerden ciddi anlamda ürkmeye başlamıştır. Hı hı. Ve e, Yeniçeri kıyımıyla birlikte sadece bir askeri sistem yok edilmemiş. Osmanlı'nın yabancı sermaye karşısında kendi içerideki sermayesinin oluşumunun da önü kesilmiştir. İşte Sabbet Yusuf bu kıyım sırasında e, tesadüf eseri kurtulan kurtulan ve yıllar sonra bu hesaplaşmayı e, kendi e, babalığı Konumunda olan Osmanlı Paşası ile yapacaktır. Ee, bunu yaparken de e, sadece kendi annesine babasına karşı yapılan bir haksızlığın değil, aynı zamanda e, Yeniçerilere yöneltilen kıyımın bir hesaplaşmasını yapar. Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi romanımızdan e, bir kısa bir bölüm sanatçımız Nur Subaşı sunacak. Buyurun abi. Safet Yusuf kaç gündür şüphelenip izlediği Hicran Melek'i Beyoğlu'nun arka sokaklarındaki eski ve köhne bir binanın üst katında buldu. Hicran Melek, Beyoğlu'nun serserilerinden alt sınıftan insanlara kadın pazarlayan birinin evinde gecelemişti. Serseri giyinmiş kuşanmış dışarı çıkıyordu. Safet Yusuf onun gidişinden emin olduktan sonra yukarıya çıktı. Alışkın olduğu bir yöntemle kapıyı açıp içeri girdi. Hicran melek yatakta çırl çıplak uyuyordu. Sessizce bir süre onu izledi. Safet Yusuf kıskançlık nöbeti geçiriyordu. Öfkeden boyun damarları gerilmişti. Nefretle hicran meleğe baktı. Yanındaki boş yastığı aldı, başının üzerine koydu. O sırada hicran melek gözlerini açtı. Saffet Yusuf, belinden çıkardığı silahın namlusunu yastığın içine gömdü. Artık bu dünyanın sana, senin de bana acı vermesini istemiyorum, dedi. Silahını ateşledi. Hiçran melek gözlerinde gizli bir mutluluğun ışığıyla ona bakıyordu. Safet Yusuf bir süre cansız bedenine baktı. Boynundaki kolyeyi koparıp aldı. Safet Yusuf sahile indiğinde kolye avuçlarında duruyordu ve hala sıcaktı. Hiçran meleğin sıcaklığını taşıyordu sanki. Kolyeyi açtı, içindeki fotoğrafa baktı. O fotoğrafı bir yerlerden hatırlıyordu. Fotoğrafı yerinden çıkardı. Arkasında, canımdan çok sevdiğim kardeşime, bizi ayıran kötü kaderin bizi tekrar buluşturması dileğiyle, diye yazıyordu. Zaffet Yusuf'un elleri titredi. Sisli geçmişin anıları içinde onu tanıdı. Fotoğraftaki kadın, Yeniçeri kıyımında Mehmet Şevki Paşa'nın maslak sırtlarında silahıyla öldürdüğü gerçek annesiydi. Annesinin fotoğrafını onun izini sürerken devlet arşivindeki resmi dosyada görmüştü. Hicran Melek ise izine bir türlü ulaşamadığı teyzesiydi. Safet Yusuf, silahını şakana dayadı ve ateşledi. Yere yığılırken elimdeki kolye yuvarlandı ve Marmara'nın mavi sularında gözden kayboldu. Çok teşekkür ediyorum dur abi. Yani hakikaten çok etkileyici bir sayfa Veysel abi. Sizi de bir yazarımız olarak kutluyorum. Çok etkileyici ve iyi. yani insan birden romanın başına dönüyor. Evet. Birden ve Kahramanları yani 834. sayfadan e, Nur abi sağolsunlar e, aktardı, okudular. Yani 834 sayfa boyunca işte romanın tümünü dersek 850 sayfa yuvarlak. Yani bütün o döngüyü gelip sona doğru hepsini toparlıyor, ediyor. Ve işte bu, bu şey e, çok son, çok etkileyici ve başa dönme ihtiyacı hissediyor okuyucu. Çok güzel. Çok güzel yani. Şimdi bir, bir, e, bu arada e, şunu sormak istiyorum Veysel abi. E, Osmanlı yani romanın bütününü düşünerek tarihsel e, boyutunu düşünerek Osmanlı neden aydın yaratamamıştır? Ya da yaratmıştır da biz mi bilmiyoruz? Osmanlı 700 yıllık e, imparatorluk dönemi içerisinde gerçekten de aydın yaratamamıştır. Bunun nedenlerini kısaca şimdi söyleyeceğim. Bize Aydın olarak sunulanlar, Namık Kemal'ler, Ziya Paşalar, Ali Suavi'ler, daha sonra Jön Türkler bunların hepsi e, aydın görünümlü ama e, sarayın himayesinde e, sarayın e, okuttuğu düzenden yana, sistemden yana düzeni ve sistemi sorgulamayan, düzenle kavgalı olmayan e, bir okur yazar grubu. Evet. Bunlar e, gece saraya söyüp gündüz saraydan beslenen kişilerdir. Gerçekten de tercüme odasında veya bürokraside kendilerine yer kapmaya çalışan okur yazarlardır. Evet. Çünkü Osmanlı aydın yaratamaz. Aydın yaratamamasının nedeni Osmanlı'daki gelişim süreci Batı'daki bizim anladığımız sınıf olgusu üzerine kurulmamıştır. Evet. Tepede, en tepede devlet adına sultan, tanrı adına halife oturur. Yani sultan halife yönetendir. Ee, Osmanlı'nın mülkü, devletin mülkü, tanrının mülküdür. Dolayısıyla tanrıyı temsillerinde sultanın mülküdür. Bunun altında sistem sistemde bir tarafta bu düzeni korumak amacıyla asker bulunur. Bir tarafta din yani ülema kesimi bulunur. Üçüncü kesimde bürokrasidir. Bunlar devşirmeler sarayını e, gücünü muhafaza eden sistemi koruyan kişilerdir. Bir de bunun ötesinde adına halk denilen hiçbir egemenlik hakkı bulunmayan sisteme biat etmiş, özellikle din olgusunun e, yarattığı biat kültürüyle yetişmiş bir halk vardır ve halk. Ne düzeni ne sistemi solgu, sorgular. Dolayısıyla sadece o barış zamanlarında vergi verir, savaş zamanlarında da asker olur ee, ve üretici değildir. Osmanlı sarayı tüketicidir. Evet. Bütün gelirlerini, bütün her şeyini savaş ve fetihler üzerine kurmuştur. Ee, halk ise yoksuldur. Ee, dolayısıyla bu sistem içerisinde Aydın'ın yeri yoktur. Bu nedenle Osmanlı'nın felsefecisi yok. Osmanlı'nın yeah. gerçekten önemli derecede halka önderlik edebilecek halkı yok. E, aydını yok. Osmanlı aydın yaratmamıştır. Sadece gölgelerden kahramanlar yaratmıştır. Gerçekten de büyük ölüler meydanında evet. e, bahsettiğim gibi kendi geçmişiyle hesaplaşmayan toplumlar gölgelerden sahte kahramanlar yaratırlar. Dolayısıyla Osmanlı'da aydın denen kişiler batı anlamında aydın değildir halkın aydını değildir bunlar sarayın okur yazarlarıdır sarayım ve düzenin sistemin savunucusu aydınlardır bunu bu çok önemlidir bu gelenek bu gelenek ne yazık ki dini ve teokratik e, özellikleri bünyesinde taşıyan toplumlarda bir hastalıktır ve halen devam eder ve e, nasıl ki ee, şey, yeni Osmanlılar ve Jön Türkler e, bir anda kavga verdikleri sistemle kısa bir süre sonra uzlaştılarsa tabii, da tabii. E, Türkiye Cumhuriyeti'nde de aynı şekilde aydınlar hemen sisteme Montegro olup Sistemle uzlaşma yolunu seçerler Bu nedenle e, koca çok küçümsenen Arabistan'da Yunanistan'da Veyahut da Roma'da evet. e, felsefeciler vardır, aydınlar vardır, e, tarihçiler vardır. Ama Osmanlı'da ne yazık ki dinin ve teokrasinin hakimiyetindeki olan bir e, ülkede sultanların ve halifenin hakim olduğu bir düzende halkın yok sayıldığı biat eden e, sömürlen bir düzende e, halka önderlik edecek aydınla yoktur. Burjuvası da yoktur. Burjuvası olmadığı için Aydın'ı da yoktur. Evet şimdi şey aklıma geldi. E, söz etmiştim ben de sevgili dinleyiciler. İki oyunumda kişi olarak kullanmıştım Ali Suavi'yi. Mesela Avrupa'ya kaçtıktan sonra gene saraydan para gelmiş bunlara yurt dışına. Evet. E, sürekli, sürekli e, iki tür yöntem izlemiştir. E, bu eden gruplar gerek Jön Türkler gerekse Yeni Osmanlılar. Ya bunlara bir şöyle bir teklif getirilmiştir. Ya e, belli bir para alarak Avrupa'da eğitimlerine veya Avrupa'da yaşamaya devam edecekler. Ya da kendilerine e, Osmanlı Sarayı'nda verilecek bir takım görevleri, resmi bürokraside evet. görevleri yerine getireceklerdir. Mesela çok ilginçtir. E, Jön Türklerin ilk oluşumunu e, ortaya koyan e, şeyler, e, İshak Sukuti ile Abdullah Cevdet... Ee, biri Roma'ya e, sistemle anlaşarak biri İspanya'ya doktor olarak gitmişlerdir. Aynı şekilde e, şeyler mesela Ali Suavi'nin bunların içerisinde bir temel özelliği var. Şimdi e, diğerleri muhafazakar bir tavır sergilemesine, düzenden yana olmasına rağmen Ali Suavi bugünkü bir takım sisteme çok özdeş olan özelliği muhafazakar halkın temsilciliğine soyunmuştu. Yani iştahat kapısının açılarak Osmanlı'nın şer'i hükümlerle yönetilmesini savunan ve e, tabanı e, halka dayanan bir e, aydın rolüne soyunmuştu. Bu nedenle Ali Suavi daha ayakları yere basan, daha gerçekçi bir kahramandır. Ama bunun yanı sıra... E, Namık Kemal, Ziya Paşa, e, Ebu Ziya Tevfik gibi diğer yeni Osmanlılar e, kendi içerisinde yolunu bulamamış, e, düşünceleriyle kendi içerisinde çelişen, e, yalnızlığı oynayan evet. e, bir aydın rolüne bürünmüşlerdir. Evet, şimdi sevgili dinleyicilerimiz, e, Kayıp Ruhlar Cenneti Sayın Veysel Dikmen'in romanının bölüm başlarına, sıkça kullandığı Tevfik Fikret şiirleri var. Bu şiir, bu şiirler e, A. Kadir e, ustamızın e, bugüne, bugünkü dile e, aktarmasıyla e, yayınlanmıştır. Şimdi bunlardan 95'e doğru adlı şiiri e, Sayın Nur Subaşı sunacak. Biliyorsunuz bir şiirle bitiriyoruz programlarımızı. Buyurun Nur abi. Antlar yine bozuldu. Başladı bir karanlık çağı. Yine çiğnendi halkın tek yüce umudu. Kanun dedik, sürttük adımları topraklara. Kanun dedik, kanun dedik, tepeledik kanunu. Ağlamalar, sızlamalar yine boşa gitti, boşa. Otuz üç yıl acı çektik, tam otuz üç yıl. Ama bir ders alabildik mi bundan? Na işte! Hepimizde yine o eski kafa İşte o gecenin arkasıdır bu karanlık İşte yine o bilmezlik O bilmezlikten gelme Ya da sen ne bilirsin demek İşte yine düşünen başları yemek Tepeliğe tepeliğe İşte yine sırıtan dişlere doyacak lokma Anlaşılan bu topraklar daha çok acı çekecek Kanun diyoruz o uyduruk Tanrı nerede hani? Düşman diyoruz. Nerede bu? Dışarıda mı? Biz miyiz? Özgürlüğümüz var diyoruz. Ünlü, yücelerden yüce. Bize düşman olan kanun mu? Yoksa özgürlüğümüz mü? Biz bir çırpıda bunları sildik, süpürdük en önce... Bir azdı, bir kudurdu, bir yüklendi üstümüze zorbalık. Bir anda özgürlüğü kişilikle değiştik. Kanunu gururla yazık oldu. Yazık. Tam 33 yıl geri düştük. Halkı ve kanunu kutsal tanıyan her yürek yarın seni yerin dibine soka soka anacak. Düşsün zorbalık için sana eğilen başlar birer birer. Kopsun seni bir hak diye alkışlayan eller. Çok teşekkür ederiz Nur abi. Gerçekten evet. müthiş bir şiir ve Günümüzde... yani tam da başaya göre bir şiir. Hakikaten çok etkileyici oldu. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz bir sanat ve sanatçılar programı daha sonuna geldik. Katılımlarınızdan dolayı e, Veysel abi, Veysel Dikmen e, hoş geldiniz demiştik. Şimdi de çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. E, sadece bir cümle olarak şunu söylüyorum. E, kayıp Ruhlar Cenneti, e, Büyük Ölüler Meydanı'nda iddia terakkiyi anlatmıştım. Kayıp Ruhlar Cenneti ise Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşı'na kadar ...Osmanlı'nın gerçek bir panoramasıdır... ...bunun içerisinde... E, ...Ermeni kıyımından... E, ...şeye kadar... ...hürriyet itilafa kadar... E, ...bütün olaylar bir rama, roman kurgusu... ...içerisine verilmiştir... ...dolayısıyla... ...bir üçlü ayağın ikisi tamamlanmıştır... Evet. ...kısmet olursa... E, ...geçen programda da söylemiştim... ...yeni romanımda... E, ...İstanbul hükümetleri üzerine... E, ...yazıyorum... Ve kısmet olursa yine onu da bu söyleşi içerisinde e, tekrar gündeme getiririz, burada Tabii. söyleşiriz. Böylece e, Osmanlı'nın e, gerçek bir panoramasını çizmiş olacağım. Böylece e, bugün yaşadıklarımızın nedenlerini, suallerin cevaplarını işte bu romanlarda bulmak fırsatını elde etmiş olacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz tekrar teşekkür ediyoruz. Nur abi katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum abi. Şeref Allah verdiniz. Ama efendim sürçülisan ettikse affola. Çok teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz